الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفيق يعتصام إلا بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله وصول الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله وصول الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله وصول الله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 Buyuruyor ki <gülüyor> Men ka'de mak'aden lem yezkurillah azza ve celle fihi kan alayhi minallah kire Kim bir yerde oturur da o makamdan Allahu Teala Hazretlerini zikretmeden kalkarsa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 sayısını da unutmuşsunuz. Bunların çoğunda çoğumuz gafil oturup kalkmışızdır. Zikirsiz. Ama ve öyle hesabını soracağım. Ve men yudajj'a masd'an den med kudillah azza ve celle fihi kan alayhinallahi kiretun. Bir yere yatsan herhangi bir yerde yattığımız gündüz veya gece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 Çünkü tıkalı burun, hakikati görmüyor, sarhoş, herifin biri içmiş içmiş, kafayı bulmuş ondan sonra gitmiş bir Eşekleşi eşek leşi, mezbelede yani çöplükte bir eşek leşi varmış, gebermiş hayvan leşi. Sen yani sarhoş işte kafası çalışmaz ki, arka başında değil, gitmiş o eşek leşinden, sarılmış yatıyor. Zannediyor onu dünyada ondan güzel bir, bir şey yok Güzel bir kız mı zannediyor onu karımı zannediyor ne zannediyor Bir de aklı başına gelir yani sarhoşluğu geçer bakar kula çöplükte çöplüktü eşekleşti sarılmış Aman kimse gördü mü ben acaba rezil oldu kalktı kaçıyor Yani biz aynı İçki meclisinde oturur kumarda oturur zina yerlerine gezer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 Korkmayın, tarikatçı olmazsınız. Oğlum, ne var? Korkuyorlar siz. Aman, tarikatçı olmayın, hucu olmayın. Ulan, ne vicdansız adamsınız. Hu nedir ya? Hu Allah'ın öz ismidir. Hu ile hayvan, hayvan eşerim. Bütün canlar hu ile yaşıyor. Bir saat hu demeden dur, dünyayı verip sana. Hu nefes aldığın nefes, hu verdin nefes, hu. Allah'ın öz ismini okutturuyor Rabbim kendi öz ismini gavura da okutturuyor Müslüman benim ismim okumayana hayat hakkı yok okuma bakalım Allah ismi şerifi böyle bir ismi şeriftir ki hangi bir ismin bir harfini eksitsen ne olur o isim eksik olur Ahmet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 Kökler diyenler ne varsa Lillah işte Allah'ın Peki birinci lama atsanız, Lillah'tan Lehu kalır. Lehu mu abi işte mu abi? Lehu o da onun için demektir. İkinci lama atsanız Huu Birinci lama atsanız hemzeyi atmasanız İlah kalır. Her tarafı Mevla'nın ismi yani ha. Celle şahanehu Celle İllâhu. Huu o Allah'ın sondaki o öz ismi şerif. Ondan yaşıyorum. Ne korkutuyorlar sizi tarikatçı olmayın, şeriatçı olmayın. Ya. Ama bizde tarikatta davet yok. Tarikat gizli bir iştir. Erbabı bilir, gönül isteme meselesidir. Bu tarikat değildir. Fakat tarikatçıların yoludur. Yani sünnetidir, meşayihin. Hazreti Halid Ezül <Gülüşmeler> Cenahin, Şam Şerifte yatan o büyük lat, Nakşid tarikatımızın Halidi konunun reisi, binlerce evliyanın serdarıdır. On bahnen eserinde görmüşüz ve diğer meçayiften da naklediliyor. Bu talemen nevzikli ki bunu da her beş vakit namazdan sonra yapıyoruz. Ancak iki vakit sesli yapıyoruz sabahlan yatsıları.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 Fakat maksim avantajıpleri khafi zikri seçmiş gizli. <gülüyor> es tavza udu Rabbikum tazzarha khafiya. Rabbinize yalvararak ve gizli dua yapın. O gizlilikten almış onu. Ayeti kerimeden almış. Sonra hayru <gülüyor> zikril khafi. Zikirle nâifelası gizli olandır hadis-i almış onu. Ezzikrul le ile tesmau le ala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 tek başına on bin okumuş kadar cevap yazın. Bu neyin bereketidir? Cemaatin bereketidir. Ne gibi? Diyelim Resulullah Efendimiz buyurdu Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Men kara surete l-ihlas Yani men kara kuluya Allah'a had فَكَدْ اِشْتَرَٰى نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ Bin kere قُلْهُ okuyan kişi muhakkak ki cehennemden satın almış olur. Yani bir insan bin kere kulü اللّٰهَ okusa canını cehennemden kurtardı. Karantisi var. Bir daha satmazsa tabi. Peki bin قُلْهُ اللّٰهَ oku desem sana ne kadar da okursun?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 sayılarla efendim dağıtılıyor bin ihlasleri bir, bir anda okumuş oluyor salaten <gülüyor> tüncina bin bir kere niyetle okunsa hasıl olur e bin, bin, kere, bin bir kere bir kişi okumak kalksa saatler alır Cemaatlan bölüsünse elli yüzler, kısa zamanda okunmuş olur o maksat hasıl olur salat tefriciye dört bin dört yüz kırk dört kere e şimdi bir adam ona epey bir gün alır ama cemaatle okunsa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 Şimdi la ilahe illallah nedir? Zikirdir. Aynı zamanda nedir? Ayettir. Okuduğu Az-Zeliyle'de işte sureyi Kital'de, sureyi Muhammed'de diyorsunuz. Onda iki ismi var. Fe ale la ilahe illallah. Mevla Habibine emre diyor. Habibin bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah olduğunu bil. Buyurur.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 Efendim, sordu bu. Niye çekiyorsun elini? Mutağa yapar. Tedyar Rasulullah Cünübüm şuanda. Senle muhabaya yapamıyorum. Efendim, sadece buyurdu. Inn el min elayencüs. Mümin pis olmaz dedi. Ver elini. Muhaba yapalım. Ne var Cünüb sen yani? Muhaba yapılmaz. Mümin pis olmaz. Ama Kur'an okuyamazsın. Ayet okuyamazsın. Namaz kılamaz. Ayrı dal. Ve lakin zikir yaparsın. İnsan diyelim.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 olur. Yine de kustetmekten aciz ise insan bir abdest alsa iyi olur. Yani kusletemeyecekse, hiç olmazsa abdestli yatsın. Resulullah Efendimiz diyor, sizin birinizin günü e, biken abdestsiz uyumasını sevmem. Neden? Olur ki öleceğini rastlar Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki bu hadis-i şerif diyor ki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 Yani sevabımız fazla olsun. Zaten zikir yapıyoruz beraber. Bir de ne olsun? Ayet okumuş olalım. Ayet okuyunca ne var? Ağriyetten fazileti var. Mesela ayeti tekrarlamakta her bir harfinde ne var? Bir hasene var. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Men karâ harfen min kitâbillâhi falu bi hasene.'' Kim Allah'ın Kitabı'ndan bir harp oku'sa o bir harfe karşılık onun için ne var? Bir hasene var. Hasene ne demek? Sevap. Velhasenetu bi'aşre'ye'm fi'aliha Bir hasene ne kadardır? Allah indinde on mislidir. Yani Mevla sevaplarda ne veriyor? Bire on veriyor. Şimdi bir harf okuyan ne alıyor? On sevap. La akulü ben demiyorum. Elif la mim harfun. Yani elif la mim okuyoruz ya. O bir harftir sanmayın. Belakul ben ne diyorum? Rasulallahü Aleyhisselam buyuruyor. Elif harfun, ve la harfun ve mim harfun. Elif la mim kaçar? Harf? Üç harftir. Tabii bu üç harf de ne itibarıyla? Yazılış itibarıyla. Yani yazılışta ne görülüyor? Üç harf görülüyor.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 Sevabını ağır bastırır. O zaman hak hakikaten. Hadi getir. Nereden bulacaksın? Anandan iste vermez, babandan iste vermez, karından iste, kocandan Adam mahşeri dolaşacak tabii Mevla'nın müsaadesiyle. Herkes diyecek ki kolay bir şey istiyorsun ama benim bunu sana verme gücüm yetmez. Çünkü benim de eksiğim var. Ben nereden tamamlayacağım?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 birbirini görecek. selam Hocam sorulacak, çıkacak, neyse. Kardeşim, ben bir hazineye muhtaç oldum. Tek bir hasene bulamazsam cehenneme gideceğim ya. Bu sevabı fazla edememişim. Evdeki hesap çarşıya uyar mı? Sen daha diyorsun buradan çok kazandım. Bir de gider safihatte alacaklar çıkar, şu çıkar, bu çıkar, kimi kabul olmamış çıkar. Ne biliyor?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 kazan işte burada. E nailik etme. Fazlamaz fazla göz mü çıkarıyor? Fazla sevap göz mü çıkarır? Olsun fazla dursun kenarda. Takılıyorum millede. Fazla gelirse bana verirsiniz diyorum gülüyorlar. Lan benden kaçarsınız bu adam bizden hak alırsiniz diye. Herkes birbirinden kaçacak. Allah bu yani. Şimdi niçin faalemen ne u diye başlayıp vesaireyle başlayıp okuyoruz tevhidi Anladınız mı?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 10 e kere tekrarlasan 1500 hac. 10 bin kere tekrarladım dedi 15 milyon. Hasene düşün şu cemaatin her birine nasip oluyor inşallah mahrum olan olmaz mı İnillah. Onlar benim dostlarımdır, zikreden kullarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz buyuruyor Allahımız. Hadisi kutsiy, burda boş yok. Toplam bazamras. Kim girerse nasibini alacak. Yeter ki iman olsun. E bu durumda şimdi bu tevhidi ayet niyetiyle tekrarlamak için, estağidü billah diye başlıyoruz. Diye başlıyoruz. Tevhidi on kere okuyoruz. Beraber inşallah, mizanımızı dolduracağız inşallah. Sevaplarla, kafatlarla döneceğiz inşallah. Şimdi okuyalım beraberce. Ondan sonra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 كنت اشرين من الشيطان الرديم ان الله ملائكه يوصلون على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا salavat ala eşrafil alemine seyyidina muhammedin salavat Allah'u sallallahu aleyhi kelime-i tevhidin fazileti neye bağlıdır? talim ve tecvid üzere meharici hurufer yaet edilmesine bağlıdır. Hiç olmazsa siz efendim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 siz gidiyorsunuz bir süre, Allah, la ilahe illallah, lah yapıyorsunuz. O tabii elifsiz okununca sonunda ismi şerif eksik kalıyor. <gülüyor> la ilahe illallah. Bunu doğru okuyacaksın. Kainatın Efendisi buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men kâle la ilahe illallah ve meddehâ hedemet lev erba'te alâfim minel kebâirî. Kim la ilahe illallahı? talim ve tecvizleri okur, la'yı çeker yani çekilecek yerleri riayet eder meddine, harflerine o bir kelimeyi tevhid o kişi için dört bin tane büyük günahını siler büyük günahlarından dört bin küçük değil, e bir adam dört bin büyük günahı da yani e kolaydan yapamaz yani ama birden onu ne yapar? kırar, bu tevhidin üstünlüğüdür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 Lau an, semavat 7 ve âmir, onlar gâiri. Ve arazîn 7 ve âmir, onlar gâiri. Muğânîfi kafâ, la ilahe illallah, vî kafâ, lamalet binne Eğer 7 kat gökler içindekilerle beraber ben hariç, 7 kat yerler içindekilerle beraber ben harit. Hepsi terazinin bir kefesle konsolar.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 Hepsi o gün o kitapta görülecek. Allah o gün yüzümüzü hak eylesin, bize yardım eylesin. Asiler, günahkarlar, tiril, tiril titriyecek defterlerini görünce. E, ne yazdırdıysan onu yazdılar. Kimseye zulmetmek yok. Adamın dosyaları önüne açılacak, hepsi sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa, şaha kalkmış, sağ tarafa aşağı basmış. Ya ne bir şey yok, ameli yok ki, hayrı yok, bas, çok az. Onlarla da cennete mi gidebilecek, sevap tarafı hiçbir şey yok. Ümidi kesmiş yani zaten, ben bu vaziyette cehennemi boyladım, da. bu ne olacak? Öyle beklerken bir bitaka diyor tefsirde, küçücük bir kağıt parçası şöyle, gelecek şu kadar, uça uça uça. Herif, heyecan toruk noktasında tabii, adamın kalbi buraya gelecek ya. Bu ne demektir ya? Sevabın eksik oldu mu, cehennemi boyladım bu. Üniversite imtihanını kazanma, benze kaybetme benzer. Üniversite imtihanını kaybet. Ne oldu? Bir daha sene girersin. Hep kaybetsen ne olur ya? Ama cenneti kaybedersen cehenneme girersin. Yanma atanabilir misin sen? Zayıf insansın sen, acitsin. Nasıl tahammül edeceksin? Neyine güveniyorsun?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 Menkane âkiru kelamı, na ilâhe illallah, dâhil el cennet. Son sözü, tevhid olan cennete girdi. Arşülallah benimiz müjdeliyor. Son söz. Şimdi okuyoruz ama Allah'ım son nefeste de nasıb eyleye. Sonra bir de engel koyarlar adama, dedirtmezler ha. Orası da var. Mevlahi kazaplandırmaya gelmez. Bak, adam, Malik ibn el Dinar hazretleri komşusuna gitti ölüm döşeğinde ziyarete baktı morarmış bozulmuş damarlarışmış ya bu ne hal başladı yanında tevhid okuma la kinu mevtakum la ilahe illallah Resulullah ben buyuruyorum öleceklerinize tevhid telkin edin ne demek sesli sesli okuyun ölüm döşeğinde yatan adam da duysun da alsın yani onu tabii hali hayatında okuyanlardansa inananlardansa Rabbim nasip eder hatırlamak için vesile olacaktır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 Hani senin teheccüdlerin, bu kadar namazların, ibadetlerin, Allah için ağlamaların, hayırların ben seni çok iyi adam gördüm, görüyordum, dedi ki hiç birini Allah için yapmamıştı. Bak son nefeste, çıktı Medina'ya. Yoksa ihlas edersin, iflas. Allah için iş yapmayanın sonu nedir? Gösteriş desinler, yani Allah muhafaz etsin hepimizi, işimiz zor, ne haldeyiz. Mevla aramızdadır o, kimse bilmez onu. Onun için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 Ne olacak? 5000 bin kere tutup bir saat biterek sen beş saattırdır ediyorsun ben seni bilmiyorum sen gıybet dedikoduları bırak huzuli lavları bırak programları bırak elli bin çekemezsen vaktin bol ama huzuli işler müdürlüğü yapıyorsun Efendiler Evliyaullah nasıl oldu? Halil Nurullah Hazretleri Meşahimizden tekkede yatan her gece 70 bin kelime tevhid 700 Kur'an okumadan namaza çıkmazdı sabah Ali Rıza efendi babamızın şeyhi, bandırmada yatar tekkede. Her gece 50.000 tevhid, e bunlar uyumuyor muydu? 7 cüzde Kur'an. E uyumuyor muydu? E uyumuyor tabii ben seni gibi uyuyanı nasip olur böyle şeyler? Uyumuyor. Onların kısa zamanda mevlane veriyor? Bereket veriyor İmam-ı Azam. İki rekatta Kur'an'ı hatmetti, Kabe'nin içinde. Hz. Osman bir rekatta hatmetmiştir.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 Talebelliklerimizde falan, he yaşlı mübarek zatlar diller hiç konuşmuyordu ama devamlı ıslak yaş zikirle. Afsalu <gülüyor> al-ameal en demute walizalukarabum min zikril taala. Amellerin en üstünü ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak gölmendir. Bu kime nasipdir? Dili zikirle ıslak yaşayanlara. Öbürlerine değil. Onun için Osman vermiyor. son sözü tevhid olan, dikkatinizi çeker. O son sözümüz tevhid olsun için, ömür boyu sözümüz tevhid olsun inşallah. Başka çareci yok. Mevlana Cami Hazretleri, büyük zat buyuruyor ki, bir insan diyor, 104 kitabı yutsa, Allami Can olsa, Habus Hoca olsa, bütün ilimleri bilse ama zikir ehli olmasa,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 Çalışıyorsa zikirle beraber, ölmemişse o kalp, ha, onun sahibi zikre muvaffak edilir. Rabbim cümlemize nasip eyle. Zikirsiz ilim de kurtarmaz. Çünkü ilim zikri emrediyor. Kur'an, sünnet zikri emrediyor. İlmiyle amel etmeyene ilmi menfaat vermez. Resulullah Efendimiz diyor ki Allahümün faydasız ilimden sana sığınır. Amel edilmeyen ilim sahibine vebal.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 Şüphesiz eder, zerre kadar şüphe 20. asrına kısas devri geçmiştir. Yok hırsızın kolu mu kesilir? Yok efendim miras taksiminde böyle mi edilir? Şeriatın Allah'ın bir emriyle karşı gelse La ilahe illallah bozmuştur. İstediği kadar okusun imanı yok. İnanarak okuyacak. Men gâle la ilahe illallah muhlisan de halel cennet buyuruyor, ihlas <gülüyor> ile okuyan cennete girdim. Dediler ya Resulullah ve ma ikhlasuha. Tevhidin ihlası nasıl olur? Herkes okuyor işte beraber okuduk bunu. İhlaslı, ihlassız kimsenin koş farkı yok. En tahjuduhu am harimillah. O kelime o kişiyi okuyanını Allah'ın yasaklarından alı koyuyorsa, haramlardan geri koyuyorsa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 bu kelimeyi tevhid'i dilimizle ikrar ediyoruz elhamdülillah. Kalbimizde de tasdik ediyoruz elhamdülillah. ve derece kadar da şüphe etmiyoruz elhamdülillah. Bir de talim tecvid üzere oku, düzgün okursak ve her namazdan sonra en az 10 kere ders vereyim size. 5000 kere yapamaz diye ödünüz koptu. Ee, on 10 kere okuyamaz mısınız? Her namazdan sonra? He? 10 kere okursunuz. Zor mu? 10'uncu da Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bundan kolay bir şey var mı ya? Evet. Bununla beraber her beş vakitten sonra yapamasanız bu zikirleri bir sabah bile yapsanız, günde bir kere bile yapsanız kerker değil mi? Hemen madem beş vakit yapamıyorum hiç yapamam, yapmayayım bari ben. Ulan beş öğün yiyemesen bir öğün yemez misin? Oho bir gün buldun daha çok işlanmanızın aç aç kaldım yemedin diye yani ne kaparsan kardın en aile gitme beş vakit yap dedin yapamadı e bir vakit yap ne yaparsan kard yani bir gün yapamadın mesela öbür gün yap gerçeklik yok inşallah beş vakit bu şekilde Devam etmekle beraber yalnız salavat cehifleri okuduğumuz beraber mesela peygamberlerin salavatını çoğunuz dedim size okuyamıyorsunuz ezberinizde yok okurken de harfleri yanlış çıkarıyorsunuz bir adeti güllidâ imme devam -im veren -im yanlışlık gibi daim ve mesela var mıdır mim midir karıştırıyorsunuz çünkü yazıda görmeyince kulak dolgunluğuyla okumalar yanlış olur çünkü toplu okunuyor birbirine karışıyor bu zikirler nasip olur dağlar taşlar dolusu.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 ehl sünnet ve cemaat üzerinde hile kuran Yahudi ve Nasarai ve yandaşlarını bütün hilelerine hudan ve tuzaklarına sen düşür ya Rabbi hilelerinin başlarına makus eyle ters döndür ya Rabbi sen ehl sünneti aradan halas eyle ya Rabbi amin diyen dillerimizi ne arzu hemden azad eyle amin Allahümme inna selüke cennet cenne ve ma karrabbe eyleyha min kavlim ve amel ne uyduke minennar ve ma karrabbe eyleyha min kavlim amel Allahümme inna selüke <gülüyor> min hayri maaseyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi أعوذ بك من شر المستعذاب، يا محمد، صلى الله تعالى على سيدنا محمد، أنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد، معالي أصحاب المعيدين، السلام علي المرسلين، الحمد لله رب العالمين، يا رب ki cemaatimiz, kadın erkek ne hayırlı dilekleri varsa o hayırlı muratlarıyla döndür ya Rabbi. Boş döndürme ya <gülüyor> Çıkmadan katmettelib seyiratma senat. Af olarak kalkın günahlarınızı cevaba döndürüm nidasıyla müşerrefeyle ya Rabbi. Zikir meclislerinin bütün faziletlerine nail ve mazhar eyle ya Rabbi. İçimizdeki hastalara ve hastalarımıza bize dua ısmarlayan hastalara acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Borçlarımıza ya Rabbi, borç yüzünden faiz günaha, gıybete, yalana düşmekten muhafaza eyle. Ve Ya Rabbi ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ve fakir kullarını da helalından, hazine-i gaybinden rızıklarını ihsan eyle. Türkiye'ye yeniden İslami bir nizam, Kur'an'i bir düzen nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl yeniden tevhid bayrağımızı dalgalandırarak Türk milletin İslam bayrak kare ile Devlet-i lütfen iade eyle Ya Rabbi. Amin diyen dilleri, Nar narcahiminden azad eyle. Şu ola gelen ayaklara cehennem ateşi değdirme ya Canlarımızı Habibine komşu ile şefaatle, namazhal ele, şikâyetle emin eyle. Ya Rabbi bu yolda yaşadığımız müddetçe bu yola aşkımızı artır ya Rabbi. Tembellikten kurtar ya Rabbi. Zikir ehli eyle ya Rabbi. Şükrümüzü ilham eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazlul Dünya akıret dostlarınla, yaşat dostlarınla, al dostlarınla, haşreyle ya Rabbi. Amin. Hürmet daha ve yasin. Hürmetin nebiyyil Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hayırlarımızı daim etsin. Defteri kapanmayan dostlarına ilhak eylesin. Yaşadığı müddet cihâmel-i meşgul olup öldükten sonra da mahşer kadar hesap baştıran uyanıklar zümresine ilhak eylesin. Amin. Selamun aleyküm murselin rahmetullah ve rahmetü'l alemîn. ve savı şefin aleyh. Amad müslüman ve amad cemaat hazırin el vaciha. O şu anda seninle musafaha yapamıyorum. Fenimiz Hazretan buyurdu. İnnel mü'min elâyencüs. Mümin pis olmaz dedi. Ver elini. <gülüyor> yapalım. Ne var cünüpsen yani musafaha yapılmaz? Mümin pis olmaz. Ama Kur'an okuyamaz. Ayet okuyamaz. Namaz kılamaz ayrı devam. Ve zikir yaparsın. İnsan diyelim geceliğin kusül icabetli cünüp oldu, e, bu kişi e, hemen yorgundur kalkıp banyo edemeyecek, efendim biraz uyuyayım da teheccüpte kalkarım veya sabah namazından evvel kalkarım yıkanırım namaza giderim diye. Efendim yatamaz, yatabilir.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 Mesele nedir? Sabah namazını kaçırmamak, güneşi üzerine var. mesele bu. Ama tabi hemen gusledilse eftal olur. Yine de gusletmekten aciz ise insan bir abdest alsa iyi olur. Yani gusledemeyecekse hiç olmazsa abdestli yatsın. Rasulullah Efendimiz buyuruyor, sizin birinizin e, cünübiken abdestsiz uyumasını sevmem neden?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 yani kusul de alamasan, bir abdest alsan yine o da kurtarır buyurmuş oluyor kainatın efendisi. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi biz başında ne diyoruz? Estağidhu billah diyor. Evet. Estağidhu billah niçin söyleniyor?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 Ayet okumuş olalım. Ayet okuyunca ne var? Hayriyetten fazileti var. Mesela ayeti tekrarlamakta her bir harfinde ne var? Bir hasene var. Resulullah Efendimiz <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem: "Men qara harfen min kitabillah falu bi hasene." Kim Allah'ın kitabından bir harf okusa o bir harfe karşılık onun için ne var? Bir hasene var. Hasan ne demek? Sevap. Fel hasenetu bi asri amsalha. Bir hasene ne kadardır? Allah indinde 10 mislidir. Yani Mevla sevaplardan ne veriyor? Bire on veriyor. Şimdi bir harf okuyanne alıyor 10 sevap. La akulu ben demiyorum. Elif lam mim harfun. Yani elif lam mim okuyoruz ya o bir harftir sanmayın ve'l-ekûl ben ne diyorum? Resulullah Efendimiz buyuruyor elif harfun ve la'am harfun ve mim harfun elif, la'am, mim kaç 3 harf? harftir Tabii bu 3 harfte ne itibariyle? yazılış itibariyle yani yazılışta ne görülüyor? 3 harf görülüyor ama okunuşta ne okunuyor? elif 3 harf okunuyor la'am 3 harf okunuyor mim 3 harf okunuyor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 Bu ne demektir ya? Cevabın eksik oldu mu cehenneme koyuladın bu! Üniversite imtihanını ben kaybetmeye benzemez! Üniversite imtihanını kaybet, ne olur bir daha sene girersin! Hep kaybetsen ne olur ya? Ama cenneti kaybedersen cehenneme girersin, Yanma dayanabilir misin sen? Zayıf insansın sen, acizsin nasıl tahammül edeceksin? Neyine güveniyorsun?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 ve benden evvel geçmiş bütün peygamberlerin söylediği dua ve zikirlerin en üstünü kelime-i tevhid ki ondan üstün biziki hiç bir peygamber de yapmamış. İşte en hamd nasip oluyor. Men kana zikru la ilahe illallah dakhala'l cenne. Son sözü tevhid olan cennete girdi. Resulullah Efendimiz müjdeliyor. Son söz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 Hani senin teheccüdlerin, bu kadar namazların, ibadetlerin, Allah için ağlamaların, hayırların, ben seni çok iyi adam gördüm, görüyordum. Dedi ki hiçbirini Allah için yapmamıştır. Bak son nefeste, çıktı meydana. Yoksa ihlas edersin, iflas. Allah için iş yapmayanın sonu nedir? Gösteriş desinler Ben yani Allah muhafaz etsin hepimizi. İşimiz zor, ne haldeyiz. Mevla aramızdadır o, kimse bilmez onu. Onun için, Hulala illallah son söz yapabilmek için hayatın boyu okumak lazım ve kalbe yerleştirmek lazım ve dile yerleştirmek lazım niçin nakşi tarikatinde günde beş dir ekalli salike en az beş bin kere okuyoruz onu günde en az hocam e hani beş bin kere okudu mu canın çıkar lan canın Allah diyerek çıksın ne olacak? 5000 kere keresi bir saat biterek, sen beş saattırdır ediyorsun, ben seni bilmiyor muyum? Sen gıybet dedikoduları bırak, huzuli bırak, programları bırak, 50 bin çekemezsen. Vaktin bol. Ama huzuli işler müdürlüğü yapıyorsun. Efendiler, Evliyaullah nasıl oldu? Halil Nurullah İzdağravi Hazretleri, Meşahimizden tekkede yatan her gece 70 bin kelime-i 700 Kur'an okumadan namaza çıkmazdı sabah. Ali Rıza Fesat efendi babamızın şeyhi, bandırmada yatar tekkede. Her gece 50.000 tevin, e bunlar uyumuyor muydu, 7 cüzde Kur'an? E uyumuyor muydu? E uyumuyor tabi senin gibi uyuyanı, nasip olur böyle şeyler? Onların kısa zamanda mevlane veriyor? Bereket veriyor İmam-ı Azam. İki rekatta Kur'an'ı hatmetti, Kabe'nin içinde, Hz. Osman bir rekatta hatmetmiştir. Bunlara akıl eder mi? Bereket ayrı bir dava. Adam bana 10 saatte 100 tane çekemez. Bereketsiz. Ama bu manevi bir iş. Mevla dostlarına lütfetmiş. E biz de alışalım, biz de çalışalım. Zorluktan sonra kolaylık var. Zorlanmadan yok. Seh'e cehalallahu ve ahir de Açacak kapıyı. Ama oturup okumuyorsun ki. 100 tane çekici patlıyorsun ya. 500 tane çek dışarı kaçar. E niye? La ilahe illallah. Bunu diline yerleştirmezsen bu son nefeste nasip olur mu?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 talebelliklerimizde falan he yaşlı mübarek zatlar diller hiç konuşmuyordu ama devamlı ıslak yaş zikirler en demu ju'le min amellerin en üstünü ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir bu kime nasiptir dili zikirle ıslak yaşayanlara öbürlene değil onun için Rasulü'na son sözü tevhid olan, dikkatinizi çeker. O son sözümüz tevhid olsun için ömür boyu sözümüz tevhid olsun inşallah. Başka çağrısı yok. Mevlana Cami Hazretleri büyük zat buyurur ki, bir insan diyor yüzdört kitabı yutsa, Allami Can olsa, Hafız Hoca olsa, bütün ilimleri bilse ama zikir ehli olmasa, ölüm döşeğinde son nefesinde girdiği kovada hafızasından bütün bildikleri silinir.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 Hafii zikri seçmiş gizli. Rabbinize yalvararak ve gizli dua yapın. O gizlilikten almış onu. ayeti kerimeden almıştır. Sonra hayrul zikril hafii. Zikirlener hayırlısı gizli olandır hadis almış onu. Meleklerin dahi duymadığı zikir Duydukları zikirden 70 kat üstündür. Bazı zikirler var melek de duymaz onu. Nasıl? Kalbin zikridir. Biri sadece kalben zikretse melek bilmez onu. Dilden söylese melek bilir. Ama kalbinde geçirdiğini melek bilmez. İşte kalbin zikri hepsinden haftaldır. 70 kat haftal. Yani ne kadar gizlendikçe o kadar üstün oluyor. Kalbin zikri hani tefekkür insan düşünüyor ya Allah'ın büyüklüğünü ayetlerini o.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 o ismin sahibini kalbinde taş, bulunduracaksın ki ismini okuduğundan fayda göresin. Mevla'nın öz zatını kastedi. Şimdi 10 kere Kelime-i Tevhid okunuyor. Yalnız sabahla yatsıları açık sesli okumamızın sebebi hikmeti Üstadımızın Üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururlardı ki bu nedendir Naksî tarikatı ile Kadirî tarikatı arasında bir zıtlık gibi olmasın diye. Çünkü i̇şte Kadiri tarikatı sesli yapıyor ya, Nakşibendi hep gizli yapıyor. 10 kere la ilahe illallah dedik. Burada ne kadar cemaat var diyelim kadın erkek 1000 kişi. Hepsi 10 kere dediği vakit cemaatle beraber nereden 10.000 tevhid eder. Sana deseğim otur 10.000 tevhid oku 2,5 saat sürer. Bir saat biçerek tutuyor 5000 tanesi. En az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 diyelim burada 10000 bin tevhid okunmuş oluyor bu cemaat beraber okuduğu için her birine tek başına 10 bin okumuş kadar sevap yazıyor bu neyin bereketidir cemaatin bereketidir ne gibi diyelim Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Men kara Surel İhlas, yani men kara Kulu Allahat, elve mertin, fakat işte ara, nefsini, bin kere Kulu Allahat okuyan kişi, muhakkak ki canını cehennemden satın almış olur. Yani bir insan, bin kere Kulu Allahat okusa canını cehennemden kurtardı, Karantisi var. Bir daha satmazsa tabii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 Tarikat değildir, Tarikatçilerin sünnetidir. o hatmi şerifte de ne oluyor? Sayılarla efendim dağıtılıyor, bin ikla şerif, bir anda okumuş oluyor. Salaten dünçiina, bin bir kere ne niyetle okunsa hasıl olur. E bin bin kere, bin bir kere bir kişi okuma kalksa saatler alır. Cemaatla bölüşülses elli şer yüzer, kısa zamanda okumuş olur, o maksat hasıl olur. Salat evrıcıya dört bin dört yüz kırk dört kere. E şimdi bir adam onu epey bir gün alır ama cemaatle okunsa bölüşürse e yine kısa zamanda biter ve hepsi hangi niyetle okumuşsa o niyet hasmı aynı bunun gibi inşallah burada da bu cemaatle zikrin bereketine her birimize burada ne kadar cemaat var ben ortadan konuştum tabi Mevla bilir kadın erkek sayısını hepsine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 Kur'an okuyacağın zaman festağîd billah. Allah'ın şeytanlardan işte. Estağîd billah söyle, âûzü billah söyle. Şimdi La ilâhe illallah nedir? Zikirdir. Aynı zamanda nedir? Ayettir. Okuduğumuz azel ile de işte sureyi kıtal der, sureyi Muhammed de diyorsunuz onda iki ismi var. Fe alemenhu lâ ilâhe illallah. Mevla Habib ibn Amr diyor. Habib'in bil ki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 ''Niye çekiyorsun elini mutabaha yapacağız?'' ''Tediyarası...'' ''Hımul kâv...'' ''Lâ eşkâbîm...'' ''Onlar benim dostlarımdır, zikreden kullarımdır, onlarla oturan mahrum olmaz.'' buyuruyor Allah'ımız. Hadisi kutsî, burada boş yok, toptan pazar burası, kim girerse nasibini alacak, yeter ki iman olsun.'' E bu durumda, şimdi bu tevhidi ayet niyetiyle tekrarlamak için ''Estaidhu başlıyoruz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 وجاء في غير عليه من الله راوجبنا من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما edilmesine bağlıdır. Hiç olmazsa siz efendim e, hafız olacak haliniz yok, bu, bu yaştan sonra e, talim, tecvid ve çoğun tam okuyacak haliniz yoksa kelimeyi i tevhidi olmazsa öğrenmek lazım. Bak la derken la'yı çekeceğiz. En az bir elif, 4-5 elife kadar yolu var. İlah derken o ilahenin lasını bir elif çekeceğiz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 Allah, yani siz gidiyorsunuz bir sese, Allah, la ilahe illallah, lah yapıyorsunuz. O tabi elifsiz okununca sonunda ismi şerif eksik kalıyor. La ilahe illallah, bunu doğru okuyacaksın. Kainatın efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, <messizlik> Men kâle la ilahe illallah ve meddehâ hedemet lev ve erba' te'alâ fimmine'l kebâirî. Kim la ilahe illallahı?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 لَوْ أَنَّ السَّمَالَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِهِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِهِ وُضُعْنَ ف۪ي كَفَهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ف۪ي كَفَهِ وَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ Eğer yedi kat gökler içindekilerle beraber ben hariç, yedi kat yerler içindekilerle beraber ben hariç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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي هدانا الله وما توفيق الا بعون الله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع محمد الله وشكه.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 buyuruyor ki, <gülüyor> <gülüyor> "Men ka adamak aden, demedir ki Allah azze ve jall fii, kan عليه من الله كره. Kim bir yerde oturur da, o makamdan Allahu teala hazretlerini zikretmeden kalkarsa,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 sayısını da unutmuşsunuz bunların çoğunda çoğumuz kafil oturup katmışızdır zikirsiz ama öyle evlamın hesabını soracağım ve men yıztac'a mezdi'an ve medkudillâhe azze ve celle fîhî kâne aleyhinnallâhi kiratûn bir yere yatsan herhangi bir yerde yattığımız gündüz veya gece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 zannediyor onu dünyada ondan güzel bir şey yok. Güzel bir kız mı zannediyor onu? Karı mı zannediyor? Ne zannediyorum? Bir de aklı başına gelir yani sarhoşluğu geçer bakar kula çöplükte eşekleşme sarılmış oturuyorum. Aman kimse gördü mü beni acaba? Rezil oldu, kalktı kaçıyor. Yani biz aynı.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 Korkmayın, tarikatçı olmazsınız. Oğlum, ne var? Korkutuyorlar siz. Aman, tarikatçı olmayın, hucu olmayın. Ulan, ne vicdansız adamsınız. Hu nedir ya? Hu Allah'ın ismidir! Hu ile hayka muhayvan e şerif. Kütünce Allah hu ile yaşıyor. Bir saat hu demeden dur, dünyayı verip sana. Hu <gülüyor> <gülüyor> nefes aldığın nefes, hu verdiğin nefes, hu.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 Gökler diyenler ne varsa Lillah işte de. Peki birinci lama atsanız Lillah'tan Lehu kalır. Lehu muhabişse muhabişse muhabişlerdir? Lehu o da onun için demek. İkinci lama atsanız Huu kalır. Birinci lama atsanız hemzeyi atmasanız İlah kalır. Her tarafı Mevla'nın ismi yani ha. Celle şahanehu Celle Ciddiyat. Huu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 Cül <gülüyor> Cenahai Şam Şerif'te yatan o büyük zat Nakşibendi tarikatimizin halidi konunun reisi binlerce evliyanın serdarıdır. On baharın eserinde görmüşüz ve diğer meşayih'tan da naklediliyor. Bu Talemen Nevziği ki bunu da her beş vakit namazdan sonra yapıyoruz. Ancak iki vakit sesli yapıyoruz sabahla yatsıları